Hayatın mahiyeti ve kıymeti semavatın meleklerden ve ruhaniyelerden boş kalamayacağına bir delildir. Şöyle ki hayat şu kainatın en ehemmiyetli gayesidir. En büyük bir neticesidir. En büyük bir nimeti ve en mükemmel meyvesidir. Hayat Âlemin kıymet ve mahiyetçe en harika sanatıdır. Hayatsız bir cisim, koca bir dağ bile olsa yetimdir, gariptir, yalnızdır. Münasebeti yalnız oturduğu mekan ile ve ona karışan şeyler iledir. Kainatta ne varsa o dağa nispeten yoktur. Çünkü ne hayatı var ki hayatla alakadar olsun, ne şuuru var ki eşyaya taalluk etsin. Şimdi bak, küçücük bir cisme, mesela bal arasına. Hayat ona girdiği anda bütün kainatla öyle münasebet tesis eder ki, bütün alemle Bilhassa zeminin çiçekleriyle ve bitkileriyle öyle bir ticaret yapar ki adeta şöyle diyebilir. Şu yeryüzü benim bahçemdir, ticaret hanemdir. İşte o arı hayat sayesinde dünya ile bir ünsiyet kurar ve tasarrufa sahip olur. İşte hayatın bütün bu özellikleri sayesinde denilebilir ki, hayat olmazsa vücut, vücut değildir. Yokluktan farkı yoktur. Madem hayat bu kadar ehemmiyetlidir ve madem bu ehemmiyetinden dolayı şu küçücük dünyamız, had ve hesaba gelmeyen hayat sahipleriyle doldurulmuştur, elbette ve elbette bu halden şu neticeye ulaşılır ki, şu semavi saraylar ve yüksek burçlar dahi, kendilerine münasip hayat sahibi, şuur sahibi sakinlerle doludur. Balık suda yaşadığı gibi, o nurani sakinler de oralarda yaşarlar. Bir akvaryum düşünün. Mükemmel bir şekilde hazırlanmış, süslenmiş, fakat içerisinde tek bir balık yok. O vakit, akvaryumun çok güzel olması hiçbir mana ifade etmeyecektir. Hikmetle yaratılan ve süslenen şu kainatta da, eğer hayat sahibi mahlukat ile şenlendirilmese, tıpkı o akvaryum gibi, güzelliğini ve hikmetini kaybedecekti. Şimdi düşünelim, dünyamızda hayat sahibi varlıkları olmasaydı, dünyamız nasıl olurdu? Bu durumda dünyanın bir önemi kalır mıydı? Hatta dağları altından, taşları yakuttan ve toprağı zümrütten olsaydı, acaba önemi olur muydu? Hatta bırakın dünyayı, cennet o güzelliğiyle birlikte hayat sahiplerinden mahrum kalsaydı ve içinde tek bir canlı olmasaydı, cennetin bir önemi olur muydu? Elbette olmazdı. O halde hayat bu kadar kıymetli ve vücudun olmazsa olmazı iken, nasıl olur da semavatın boş ve hayatsız olduğuna hüküm verilebilir? Hayata bu kadar kıymet veren ve yeryüzünü hayat sahibi varlıklarla her an şenlendiren ve hayata bu derece büyük neticeler takan Allahü Teala hiç mümkün müdür ki o yıldızları boş ve çıplak bıraksın? Hikmete buna hiç müsaade eder mi? Elbette etmez ve etmemiştir. Bu sebeple. Melekeler ve ruhaniler namıyla meşhur tayifeleri yaratmış, oraların sakinleri ve seyircileri yapmıştır.